Elhamdülillah İnnel hamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyhi ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyi'âti amâlinâ Men yehdilleh fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hadiya leh ve eşhedü en illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden Bugün 24 Kasım 2011 Perşembe. Selefin Fehmi bağlamında Kur'an ve Sünnet'ten delilleriyle ezan ve Kamet meseleleri derslerimizin üçüncü dersi. Şimdi inşallah kısaca toplu olarak ezanın sıfatından bahsedelim. Biz geçen derslerde değindik. Şimdi kısaca özlü olarak şöyle anlatalım. Ezan Başındaki tekbirleri dörtlemekle ve tercih yapmaksızın toplam 15 cümleden oluşmaktadır. Tercih, bunun ne olduğunu geçen derslerde biz anlatmıştık. Yani sayalım, Allahu Akbar, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah 6, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah 8, Hayya ala salat, Hayyâ alessalâh, hayyâ salah, alessalâ, kaç? On. Hayyâ alessalâh, hayyâ alessalâh, on iki. allah Allah'u Ekber, allah Ekber, on dört. La ilahe illallah, on beş. Yani Hanifilerde mütekarrir olan, fetvası verilen görüş, bu görüştür, bu şekildeki sıfattır. Ancak biz Malikilere baktığımızda ne demiştik? Malikilerde ezanın ee, sıfatı on yedi cümledir. Başındaki tekbirler ikidir. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlarlar. Sonra eşhedü en la ilahe illallah diye devam ederler. Ancak ne eklerler buna? E tercih yaparlar. Tercih neydi? Mesela adam der ki, yani Malikiler de bu şekildedir. Der ki adam, Allahu Ekber, Allahu Ekber 2. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. 4. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah 6. bunu işte bu eşhedü en la ilahe illallah'tan, eşhedü enne kadar olan sözleri ilk söylediğinde ne olur? Sessiz bir şekilde kendi duyacağı kadar veya etrafındaki yanındaki bir iki kişiyi duyacak ses kadar sesle söyler. Sonra sesini geriye alarak tekrar yükseltir. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah der. Aynısını tekrarlar 8. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah 10. Hayya alessalâ, hayya alessalâ, hayya hayya on dört. Allahu Ekber, Allahu Akbar, 16, La İlahe illallah, 17, böyle derler. Şafilerde ise 19 cümledir. Aynı ne yaparlar? Tercih yaparlar. Yani eşhedü en, en La İlahe İllallah'tan eşhedü enne Muhammeden kadar bir kere yavaşça ne söylerler? Sonra onu tekrar söylerler. Başındaki tekbiri de 4 yaparlar. Ne olur? 19 olur. Yani nasıl? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Akbar. 4 la Muhammed Muhammed 8 sesini kısarak burada. Sonra la Muhammed Muhammed 12 Hayya 16 Allahu Allahu 18 la 19. 19 Bu da şafii'lerin tercihidir. Biz ne demiştik? Bunların hepsi Bunların hepsi demiştik mevcut. Şimdi ezandaki hayye alelerde yani ezanda hayye dediğimizde neyi kapsar bu? Hayye ala salah hayye ala salah hayye felah hayye felah sözlerini kapsar. O yüzden şöyle bir başlıkla mesele yaklaşıyoruz. Diyoruz ki ezandaki hayye sağa sola dönme meselesi. Ezandaki hayye alelerde sağa sola sağa sola dönme meselesi. Şimdi hayalelerde sağa sola dönmenin sünnet olduğu hususunda icmai nakleden ilim ehli kimseler olmuştur kardeşler. Hayalelerde boynu sağa sola döndürmenin, o lafızları söylerken sağa sola döndürmenin, e, ezanda e, sağa sola döndürmenin sünnet olduğu hususunda icmai zikreden ne icmai zikreden ilim ehli kimseler olmuştur. Müslimin rivayet ettiği Ebu Cuheife hadisinde Bilal'in ezanından bahsederken diyor ki: "Ve ezen bilalun fecealtu atetebba'u fahuha huna ve hahuna yeminen ve şimalen hayye ale's salati Aynı bu ibareleri kullanıyor. Diyor ki Bilal ezan okudu. Ben onun ağzını şuraya buraya dönerek takip ettim diyor. Yani sağa sola yönelerek onu kastediyor. ediyor. Hayye salati hayye ale'l feleh diyordu diyor. Ee, bu rivayette bunu tabi. E, bu rivayette buna delil. Ancak bunun sünnet olduğu yönündeki belirtilen icmanın ne kadar yerinde olduğu Allah-u Alem. Yani o o meselede e, biraz durmak gerekir. Yani kat'i olarak icma olduğunu söylemek ne kadar isabetli Allah-u Alem. Sağa sola dönme olayının sünnet olduğu hususunda. İcmayı zikretmek ne kadar isabetli olur Allah-u Alem. Çünkü biz bazı fukahlara baktığımızda mesela bazı malikiler hatta başkaları da var. Bu fukahlara göre sağa sola dönmekteki illet diyorlar, işitmenin sağlanmasıdır. Yani sağa sola dönmenin sebebi, ezanı işitmektir. Yani namazın vaktinin girdiğini işitmektir. Hayyalessalâ, hayyalel felâ sözlerinde sağa sola dönmekten maksat, işitmenin daha ne? Daha güçlü sağlanmasıdır. İllet budur. O yüzden diyorlar, kişi kendi başına ezan okursa, kişi kendi başına ezan okursa, veya yanındaki bir iki kişiyi okursa, hani iki üç arkadaş sefere gitmiş gibi mesela, o zaman sağa sola dönmesine gerek yoktur. Çünkü e, sağa sola dönmekteki illet demişlerdir, e, insanlara bunu e, işitmektir. E kişi de kendi okuyacağı okuyduğu zaman kendi işittiğine göre veya yanındaki birkaç arkadaşı işittiğine göre e, sağa sola dönmesine gerek kalmaz. Yani düşünün ki bir insan ezanı sadece kendisi için okuyor işte uykudan kalktı, sabah namazını kaçırdı veya işte sünnettir diye evinde kıl, evinde namaz kılarken sünnettir diye bir de ezan okudu. Kendinin duyması yeterli olacağı için e, sağa sola dönmesine gerek yok. Veya iki üç arkadaş beraberler bir evde veya bir mekanda. E, onlar işleyeceği için yanındaki arkadaşları sağa sola dönmesine gerek yoktur şeklinde e, belirtmişlerdir bazı e, maliki fukahalar. E, o yüzden bunun illetini, sağa sola dönmenin illetini işitmek hasta olarak gördükleri için meselere meselelere o cumhur ulema gibi yaklaşmamışlar. O yüzden Allahu alem bu meselede icma izletmek, icma olduğunu söylemek zordur. O yüzden ne oluyor? Cumhur ulemaya göre kişi kendi başına da görüyorsa ke kendi başına da okusayzanız sağa sola dönmesi lazım. Çünkü neden? Orada e, mesele e, taabbudidir. Yani herhangi bir illeti yoktur. Naslarda o şekilde gelmiştir. Bu sadece katıksız bir ibadet, ibadetten e, Oluşmaktadır. O yüzden kişinin e, sağa sola dönmesindeki asıl maksat e, onu işitmek değildir. Bilakis kendi başına o sağa sola dönmek ibadet olduğundan dolayıdır diyorlar. O yüzden kişi kendi başına da olsa veya yandaki birkaç kişiye de işittirecek olsa sağa sola dönmesi e, gerekir. Çünkü asıl maksat orada, sağa sola dönmede asıl maksat işitme değildir demişlerdir. Yani kısacası bunun e, hiç olup olmadığını söylemek ee, yani çok kolay değil daha geniş bahse ne var daha geniş bahse ihtiyaç var bu ezan hakkındaki sağ sola dönme meselesiydi ee, Kametteki e, hayaalelere gelince yani bir ezandaki hayaleleri anladık sağ sola dönmenin hükmünü anladık bu e, sünnettir e, racı olan görüşte budur bu sünnettir e, yani bunun sünnette yeri vardır bu e, bunu sahabeler de uygulamışlardır. Ancak kâmetteki hayalelere gelince yani kâmetteki hayyâlelerdeki sağa sola dönme meselesine gelince bunun müstahap olup olmadığı hususunda ihtilaf vardır. Yani kişi kâmet getirirken hayyâle sala hayal l geldiğinde sağa sola döner mi dönmez mi? Bunda ailen arasında ihtilaf vardır. Ancak allah Alem raci olan kâmetteki hayyâlelerde sağa sola dönmenin müstahap olmamasıdır. Raci olan Sağa sola dönmek müstehap değildir hay, e, kahmetteki hayalelerde. Çünkü buna bir delil yoktur. O yüzden sağa sola dönülmemesi, sağa sola dönülmemesi, e, kahmetteki hayalelerde sağa sola dönülmemesi daha uygundur. Ki e, kahmette zaten meşhur olan nedir? Acele okumaktır. Yani böyle sağa sola dönmekte uğraşılmaz. Zaten meşhur olan kahmette acele okumaktır. Ezan Ezana nispetle ne? Daha hızlı okumaktır. Bu da bu görüşü zaten desteklemektedir. Ayrıca zaten sağa sola dönmenin dediğimiz gibi, e, net bir delili yok. Peki, e, bu ezandaki hayyalelerde sağ ve sola dönmenin sıfatı, keyfiyeti yani nasıllığı meselesine ele alalım. Nasıl, nasıldır bu sıfat? Nasıl dönülür? Şimdi Allahu Alem e, yani ben bunun keyfiyetine dair yani sağa sola dönmenin nasıllığına dair sünnetten tavsilli bir delil bilmiyorum. Tavsilli bir delil bilmiyorum. O yüzden biz alimlere baktığımızda bunun keyfiyeti, sağa sola dönmenin ezandaki hayallerde sağa sola dönmenin keyfiyeti hakkında üç görüş altında ihtilaf ettiklerini görüyoruz biz alimlerimizin. Birinci görüş diyor ki ne yapar kişi sağına doğru iki kere hayalle salader boynunu çevirir böyle, vücudunu değil boynunu çevirir. Sağ e, iki defa ne der? Hayal hayalle salader. Ve bu e, hani önce sağa döner, hayal selâ der. Boynunu sağa çevirir, hayyâle selâ der. E, tekrar kıbleye çevirmeden boynunu ikinci hayyâle selâ'yı da okur. Ondan sonra direkt sola döner. Hayyâle'l felâ'yı okur. Boynunu sola döndürüp hayyâle'l felâ okur. E, birincisini. ikincisini de hiç başını çevirmeden solda olduğu halde ikincisini de ne yapar? İkincisini de okur. Yani kısayası sağa iki kere hayal felâ der. Boynunu çevirerek hiç çevirmeden boynunu sağa çevirir. Oradan hiç kıvırdatmadan, sağdan hiç kıvırdatmadan sağa doğru iki kere hayale alessara der. Ondan sonra ne? Boynunu sola çevirir. O tarafa doğru iki kere Hayya alessara der. Ee, bu Hanbelilerin mezhebidir. Şafilerden ve Hanifilerden de bazı fukahaların görüşü bu yöndedir. Bu birinci görüş. Vallahu Allahu Alem, Allahu Alem, sünnete en yakın görüş de budur. Allahu Alem, sünnete... Yani hadislerin işaret ettiği lafızlara en yakın sıfat Allahu Alem budur. İkinci görüşte diyor ki e, şu şekilde yapar diyorlar. Diyorlar ki sağına bir kere hayâle salâh der, hayâle salâh der. Sonra ikinci hayâle salâhı sol soluna doğru söyler, başını e, boynunu sola doğru çevirerek söyler. Sonra ne yapar? Hayâle felâ'yı bu sefer e, hayâle felâ'nın ilkini sağına çevirir, boynunu sağına çevirerek söyler. Sonra e, ikincisini de soluna çevirerek söyler. Yani tabir sahihse ne olur? hayyâlel sala salâ lafzının birincisi sağa, ikincisi sola. Hayyâlel-felâ <gülüyor> lafzının da birincisi sağa, ikincisi sola olmak üzere. Bu şekilde ne yapar? Bu şekilde ezan okur diyorlar. Bu görüş ise Hanefilerden ve işte Hanbelilerden ne? Hanbelilerden bazı fukuhaların görüşüdür. Üçüncü görüşe gelince bu görüş de aynı birinci görüş gibidir. Ancak fark olarak diyorlar ki her hayyaleden sonra yüzünü kıbleye döner. Yani birinci görüş nasıldı? Ki o bizim tercih ettiğimiz görüştü. Birinci görüş nasıldı? Diyor ki boynunu sağa çevirir. Hayyales <gülüyor> salah der. Hiç e, kıbleye çevirmeden ikinci hayyales salah da ne yapar? Hayyales <gülüyor> salah. Sonra boynunu çevirir sonra Hayyalen <gülüyor> hiç kıvırdatmadan Hayyalen <gülüyor> feleh. Sonra tekrar Yüzünü kıbleye dönerek devam eder ezanına. İşte bu üçüncü görüşün farkı ne? Üçüncü, üçüncü görüşte şöyle fark. Diyor ki, evet hayalessalâh de başını sağa çevirir. Hayalessalâh der. Sonra başını kıbleye çevirir. Nefesini aldır. Tekrar ikinci kez hayalessalâh dediğinde tekrar başını sağa çevirir. Yani sadece arada, arada ne var? Yüzünü e, kıbleye çevirme var. Sonra ne yapar? Soluna doğru döner. Başını soluna, soluna doğru döndürür. Hayyalel felah der bir kere. Sonra kıbleye döndürür. Tekrar ikinci hayyalel felah da sola döner şeklinde e, belirtmişlerdir. Ancak dediğimiz gibi allah Alem sünnetteki lafızların işaret ettiği yani en yakın sıfat birinci görüşün sıfatıdır. Birinci görüşün birinci görüşün şeklidir ki az önce okuduğum Ebu Hureyre hadisinin lafızlarını Arap dilinde iyi düşündüğünde en yakın görüşün o görüş olduğunu eee inşallah ee, anlarız. Tabii bu sağa sola dönmek dönmekteki illetin ne olduğuna gelince Allahu alem. Sağa sola dönmekteki illet el-ismadır kardeşler. Yani işitme illetidir. Yani hayye alesallallerde hayye felelerde. neden sağa ve sola dönülür? Bunundaki asıl kasıt insanlara işitmek midir? Çünkü hayye alessala'nın anlamı ne? Tam böyle işte namaza çağırma lafızları oradadır. Hayye alessala, haydi namaza, haydi namaza, haydi kurtuluşa, felaha diyorsun. Yani iş, asıl buradaki sebep işitmek için midir? Çünkü sağa sola döndüğünde ne yapıyorsun? Sesleri tabir sayysa yayıyorsun sağa sola doğru. Asıl illet bu mudur? Yoksa hayır. Bunun bir illeti yoktur. Sadece sünnette böyle geldiği için bir sebebini şey e, e, bilmiyoruz. Sadece öyle yapıldığı için mi? yapıyoruz. Yani illet ne demek? İllet sebebi bilinen şeylerdir. Yani bir ibadet yapılıyor. Sebebi şu. İlletin olmaması, bilinmemesi ne demektir? Yani bir ibadet yapılıyor ama neden? Bilmiyoruz. Yani mesela ne gibi? Ee, şimdi biz e, neden öğle namazının farzını dörtte kat kılıyoruz da beşte kat kılmıyoruz? Evet dinde dörtte kat gelmiştir ama neden bu dörtte kat? Belli bir illeti var mı? Hayır illetini bilmiyoruz. Buna taabudi denir. İlleti bilinmeyen şeye taabudi denir. Direkt e, Allah tarafından ibadet olarak ortaya konmuş ve sebebi İnsanlar tarafından bilinmeyen, illeti insanlar tarafından bilinmeyen ibadet demek. Bazı e, ibadetler de vardır ki illeti, illetini bilinen ibadetlerdir. İlleti bilinen ibadetlerdir. Şimdi bu illeti e, bilinen kısma mı giriyor yoksa bilinmeyen kısma mı giriyor? Peki bilinen kısma veya bilinmeyen kısma girmesinin ne gibi bir, e, semeresi var. Şu gibi bir semeresi var. Şimdi bazı alimlere göre hayyale selâ ve hayyale felahlardaki illet insanları eşitmektir. Yani sağa sola dönmüş sahabeler bunun sebebi insanlar eşitmek. Durum böyle olunca mikrofondan ezan okunuyorsa sağa sola dönmenin gereği yoktur. Hatta dönülmemesi daha uygundur. Bırakın e, gereği olmadığını dönülmemesi daha uygundur demişlerdir. İlleti kabul edenler. Neden? Çünkü demişlerdir ki madem ki illet işitmek mikrofonla da bu illet e, hasıl oluyorsa yerine getiriliyorsa o zaman sağa sola dönmenin bir haceti yoktur. Hayır ezanda sağa sola dönmekteki e, sağa sola dönmekteki hikmeti biz bilmiyoruz. E, burada bir illet yoktur diyenlere göre ise ister kişi tek başına okusun, ister yanındaki birkaç kişi okusun, isterse e, bütün şehre köye okusun. İsterse mikrofonla okusun, hiç fark etmez. Bu sağa sola dönmek zorundadır diyorlar. Ancak Allahu alem. Sağa sola dönmekteki illet el isma'dır kardeşler. Yani işitme illetidir. Yani burada illet işitmektir. Sebep işitmektir sağa sola dönmekte. Yani o yüzden mikrofonlardan okunduğu takdirde Allahu alem sağa sola dönmenin bir gereği, bir haceti yoktur. Allahu alem raci olan budur. E çünkü biz bu sağa sola dönme fiiliyle biz o anki fiille söylenen sözler neydi o? Sözler hayale selah hayale felah sözleri. Bir arada ele aldığımızda yapılan fiil ne yapılan fiil sağa ve sola dönmek. Bu sağa sola dönme fiilini gerçekleştirirken söylenen sözler ne? Namaza çağırma. İşte biz bu fiille bu sözleri bir arada aldığımızda anlıyoruz ki Allahu Alem buradaki e, maksat işitmektir. Çünkü fasih bir Arap. Bu ezanın siyakını işittiğinde, fasih bir Arap, ezanın siyakını işittiğinde, bu sözlerle birlikte bu fiili bir arada gördüğünde, yani sözlerle fiiller birbirine tamamıyla uyuşuyor, bu sözle fiili bir arada gördüğünde illetin işitme maksatlı olduğunu anlayacaktır kardeşler. Yine ezanın lugat anlamı da bizim söylediğimizi desteklemektedir. Çünkü ezan lugatta biz ne demiştik? O yüzden biz ilk dersi, Hatırlayacak olursak ne demiştik? Özellikle ezan ve kâmetin lügat anlamlarını iyi belleyin ve lügat anlamlarına dair çok geniş malumatlar vermiştik. Ve demiştik ki lügat anlamlarını anlamanız ileride bazı fıkhi e, meseleleri çözmenizde ve tercih etmenizde ne? E, destekçi olacaktır, yardımcı olacaktır. E, ve hatta demiştik ki ilerideki bazı meselelerdeki tercihimiz ezanın lügat anlamıyla da alakası vardır demiştik. O yüzden dikkat edin demiştik. Ve şimdi biz lügat manasına döndüğümüzde, bu meseleyi lügat manasıyla da ele aldığımızda biz bunu anlıyoruz. Ezanın ne demiştik lügat manası? Ezanın lügat manası ilam, bildirmek demektir. Ezan, bildirmek demektir. Neyi bildirmek? Yani namazın vaktinin girişini bildirmek demektir. İşte ezanın lügat manası bildirme olunca ve bu bildirme anlamının içerisinde sağa sola dönme fiili olunca ve bu sağa sola dönme fiilinin içerisinde de ezana direkt çağırma lafızları olunca işte bütün bu söylediklerimiz ne? Bütün bu söylediklerimiz arkadaşlar bu illetin işitme illeti olduğunu desteklemekte. Aynı şekilde ezanın meşru oluşunun maksadına bakın. Naslar'da ezan niçin meşru oldu? Meşru ol oluş ee, maksadına bakın. İşte ezanın meşru oluş din, e, maksadı da bu söylediğimizi yapmaktadır arkadaşlar? Ortaya koymaktadır. Bu illeti ortaya koymaktadır. Bunu desteklemektedir. O yüzden nasıl ezan okuyalım dediğinde insanlara işitme aletlerini, çan gibi aletleri öneri olarak sunanlar olmuştur. Bütün bunlar sahabelerin indinde, Nebis Asilemin indinde bunun asıl maksadının işitme olduğu, nu e, ilam olduğunu e, ortaya koymaktadır. O yüzden biz dedik ki ezana neden ezan demişler de kuru fasulye dememişler. Çünkü ezan lafzının içerisinde bildirme anlamı vardır. Ezan bildirme demektir. O yüzden Allah-u Alem bugün e, camilerde okunan mikrofonlarda allah Alem sağa sola dönmenin bir haceti yoktur ki bu zaten tartışmalı bir görüştür. E, diğer, görüşü de, e, tercih, diğer görüşü de tercih edilebilir eğer deliller kişiyi unutmayın ediyorsa. Evet bu söylediğimiz üç sıfat dikkat edin. Hepsi e, boynu sağa sola döndürmekle alakalı ama şekilleri farklı. Yani vücudu sağa sola döndürme değil. Dikkat edecek olursanız ne? E, vücudu değil boynu. Vücut evet kıbleye doğru Sabit kalıyor ama boyun sağa sola dönüyor. Buna dikkat edeceğiz. Bu üç görüşte bu vardı. Ancak boynu değil de vücudu döndürmeye gelince hani hayal-i salallarda hayal sağa sola döndüğünde aynı zamanda vücudu da sağa sola döndürme olayına yani komple vücut ile birlikte dönme meselesine gelince Allahu Alem raci olan bu ne ezanda kardeşler ne de kavmette meşru sünnet değildir. Tamamıyla vücudu döndürmek. Bilakis boyun döndürülür ezanda. O yüzden vücudu tamamıyla döndürmek sağa ve sola ne ezanda ne de kametle arkadaşlar sünnet değildir. Ancak bazı fukahalar tabi bunu sünnet görmüşlerdir ve işte Ebu Cuheyfeden e, rivayet edilen hadisle delil getirmişlerdir. Ebu Cuheyfeden gelen hadisle ne ihticaj etmişlerdir. Bu rivayet ediyor ki "Feharaca Bilalun fa ezana festadara ezanihi." Bilal çıktı diyor ve ezan okudu. Ezanında sağa sola döndü, istedar etti. Yani istedarı nasıl açıklıyorlar? İstedar etti yani vücuduyla birlikte döndü hadisini getiriyorlar. E, hadis İbni Macede, hadis İbni Macede ancak Allahu Alem hadis sahih değil. Çünkü neden? Çünkü bu El-Haccac İbni Ertad rivayetinden gelmektedir ve kendisi zayıftır. Kendisi zayıftır. Böyle gelen bir rivayetle ihticaç, delil getirmek yani. Delil getirmek doğru değildir. Özellikle böyle önemli bir sünnette e, bu kişinin teferrürt etmesi, tek kalması özellikle bu hadisin merdut olmasına sebeptir. Reddolmasına ne? Sebeptir. Hatta şayet biz diyoruz ki şayet sahih olsa bile biz deriz ki el istidardan murat illa vücudu tamamıyla çevirmek anlamına gelmez el istidar. Deriz ki Allahu Alem buradaki onların el istidarı e, vücudu sağa sola çevirme diye açıklamaları Zorunlu bir açıklama değildir istidar kelimesi için. Allah halimiz diyoruz ki bu hadis sahih bile olsa oradaki el istidar kelimesinden maksat el iltifattır kardeşler. Yani işte sağa sola boynu meyil ettirmektir. Şu da özellikle var ki kardeşler el istidarın yani vücudu döndürmenin yapılmadığı varid olmuştur bizzat naslarda. El istidarın nefi varid olmuştur, yapılmadığı varid olmuştur. Ebu Cuheyfe hadisinde gelen Ebu Davud'daki hadiste ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Ra'ytu Bilalen, haraca ilal ebtaki fe ezzene. Bilal'i gördüm, ebtaka çıktı ve ezan okudu diyor. Sonra devamen diyor ki, فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى السَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاهِ حَيَّ عَلَى السَّلَاهِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاهِ cümlelerine gelince diyor, لَوَّا اُنُقَهُ يَم۪ينًا وَشِمَارًا Boynunu sağ ve sola çevirdi ve lem ve istidar etmediği yani vücudunu çevirmiyordu. Vücudunu çevirmedi diyor. O yüzden allah Alem raci olan vücudun değil boynun çevrilmesidir. Ezan ve kâmetin sıhhat şartı meselesine gelince kardeşler. Yani bir ezanın sayı olmasının şartı meselesine gelince. Şimdi biz fukaların, muhakkiklerin sözlerine baktığımızda kardeşler ezanın sıhhatinin Ezanın sıhhatinin şartı için özellikle şu iki şartın bulunmasını gerekli görüyorlar. Zorunlu görüyorlar. Birincisi namazın vaktinin girmesi. Yani namazın vaktinin girmesi şart. Yani bir insan e, zeval vaktinden önce öğle namazı için ezan okursa bu geçerli değildir. Yani öğle namazı vakti girmeden önce ne? Ezan okusa bu ezan geçerli değildir. O yüzden birinci şartı namaz vaktinin girmesidir. İkinci şartı ise Ezanın Arapça okunmasıdır kardeşler. Tabi Arapça okunurken de manasını boz, e, bozacak şekilde hatalı okumamaktır. O zaman neymiş ikinci şartı kardeşler? Ezanı Arapça okumak. Ve Arapça okurken de özellikle bu kayda ko koymuşlardır. Arapça okurken de şuna dikkat edeceksin. Manayı bozacak şekilde, manayı ihlal edecek şekilde ne? Hatalı okumayacaksın. İşte bu şekliyle bu iki şart üzerinde ittifak edilmiş şartlardır kardeşler. Üzerinde bakın üzerinde ittifak edilmiş şartlardır. İbnü'l-Münzir, İbnü'r-Rüşt, İbnü Hübeyra ve daha başkaları icmaiz zikretmişlerdir. Bu şartların ezan ezan için bu şartların olduğuna dair icmaiz zikretmişlerdir. Ancak Arapça dışında da başka bir dille ezan okumanın sıhhatine dair Ebu Hanife'den rivayet gelmiştir. Onu belirteyim burada. Ebu Hanife'den rivayet gelmiştir ancak bu münkerdir. Ancak bu münkerdir ve buna buna ne Buna muvaffakat edilmez. Evet, ezanın sıhhati için namazın vaktinin girmesi ee, şarttır dedik. Ancak ezanın sıhhati için namaz vaktinin girmesi şartından, bu şarttan kardeşler sabah namazı için okunan ezan müstesnadır. cumhur ulema ki burada e, hanefilere hilafendir bu cumhur ulema bunun meşru olduğu görüşündedir. Yani sabah namazının vaktinden önce ezan okumanın meşruiyeti görüşündedirler. Hanifilere hilafen. Bunun meşruiyetine dair Bukhari ve Müslim'deki Ayşe ve i̇bn Ömer radıyallahu gelen hadislerine bir sasılın diyor ki اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ فَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى Hatta بْنُوا اُمِّ مَكْتُومٍ Bilal diyor gece ezan okur. İbnu i umm Mektum ezan okununcaya kadar ne yapın? Yiyin için. O yüzden buna ne? Gece ismini veriyor. Halbuki fecir dahil olduğunda şer'an nedir? O gece kalkmıştır. Sabah girmiştir. Ancak bile ifadesini kullanıyor. Gece okurdu diye. Ancak Ebu Davud Darakutni ve Beyhak'in rivayet ettiği hadise gelince yani Ebu Davud Darakutni ve Beyhak'in rivayet ettiği bir hadis var. Bu hadiste diyor ki, bu rivayette diyor ki Bilal diyor sabah vakti olmadan ezan okumuş. Bunun üzerine ve Sellem kendisine ezanı Tekrar etmesini emrediyor. Tekrar etmesini emretmiş. Ve şöyle demiş. <gülüyor> ela innel abde kad nâmeh, elâ innel abde kad nâmeh. Dikkat, kul uyudu, kul uyudu diye seslenmesini emrediyor Nebi Sallallahu Aleyhi Yani vaktinden önce okuduğu için Bilal'i, Bilal'e ezanı tekrar etmesini emrediyor. Ve bunu emrederken de diyor ki dikkat kul uyudu, kul uyudu diye seslen. Bu rivayet kardeşler, işte İbnül Medeni, i̇mam Ahmet, Bukhari, ondan sonra Ebu Hatim ve başkaları gibi hadis hafızlarının ittifakı ile bu rivayet mahfuz değildir. Hadisin senedindeki Hammad var kardeşler. Hammad'ın bu rivayeti Eyüp'ten, o da Nafi'ten, o da i̇bn Ömer'den Nebi sallallahu aleyhi ve selleme merfu etmesi hatadır. Hammad bunu Eyüp'ten, i̇bn nafiden o da i̇bn Ömer'den, o da Nebi sallallahu aleyhi ve selleme merfu ediyor. İşte hammaddenin yaptığı bu e, merfu olmama tabi sayesinde Nebi sallallahu aleyhi ve hatadır. Çünkü Allahu alem doğru olan bu hadisin Ömer'e mefkuf olmasıdır. Yani Ömer'in sözü olmasıdır. Yine bundan önce zikrettiğimiz Ayşe hadisi yani neydi hani Bilal gece ezan okur. İbni e, siz için İbnu taki İbnu Ummu Mekdum okuyana kadar ki bu Ayşe ve İbn Ömer'den gelmiştir. Bu hadis işte o Darakutni'deki vesaire bu Davut'taki hadisten daha sahiptir. O yüzden Allahu u Alem e, raci olan sabah namazının vaktinden önce ezanı okunmasıdır. Ancak şunu belirtelim. İki ezan okur burada. Şunu belirtelim o yüzden. Şayet sabah namazı için sadece ilk ezan okunursa, yani ikinci ezan okunmazsa, bu ilk ezan raci olan görüşe göre yeterli olmaz. O ayrı bir vab. Onu da belirtelim burada tabii. Evet, ilk ezan okunur vaktinden önce. Bir ezan okunur. Ancak tek o ezanla yetinmek allah Alem raci olan görüşe göre yeterli olmaz. Çünkü sadi, sayı hadisler bu söylediğimizi göstermektedir kardeşler. Cumhur ulemanın görüşü de budur. Sadece işte bu konuda ne? Bazı malikiler muhalefet etmiştir. Ancak muhalefetleri de nedir? Mercuhtur. Yani bu malikiler demişlerdir ki hayır birinci birinci ezanla da yetinilebilir. Vaktinden önce okunan birinci Ezanla da yetinilebilir demişlerdir. Allah-u Alem bu mercohtur ve cumhur ulemanın kabiline muhalif bir kabildir. Evet. Ezan ve e, Kamet lafızlarında muvalat meselesi var kardeşler. Yani lafızları peş peşe okuma. Mesela siz fıkıh kitaplarında şu ibareyle e, taharet, namaz meselelerinde, ezan meselelerinde sık sık karşılaşabilirsiniz. Muvalat. Muvalat ne demektir? Peş peşedir. Mesela alimler tartışmıştır. Abdestte muvalat şart mıdır, dil midir? Bu ifadeyi duyduğunda fıkıh kitaplarında ne anlayacaksın? Yani bunu abdest için duyduğunda muvalatı ne anlayacaksın? Yani e, abdest uzuvlarının peş peşe yıkanması. Mesela bazı alimler demiştir ki peş peşe yıkamak gerekir işte şafiler ve hanbelliler gibi. Bazı alim muvalat şarttır demişlerdir yani Marikil, e, şafiler ve hambeller gibi. Ne kastetmişlerdir bunlar? Yani abdest uzuvlarını peş peşe alacaksın araya bir ara boşluk koymadan. Yani böyle işte diyelim ki e, elini yıkadın ondan sonra gittin böyle 5 dakika haberleri izledin ondan sonra tekrar geldin yüzünü yıkadın falan olmayacak. Ama malikilere ve hanifilere göre hayır. Araya mesafe de koysan hiçbir sorun yoktur. Onlar da bunu ne hangi cümleyle ifade ederler? Derler ki abdest için muvalaat şart değildir derler. Yani bir, kişi, bir kimse elini yıkadı ondan sonra gitti böyle televizyonu izledi bir saat sonra... Haberleri, haberleri dinledi. Bir saat sonra geldi. Bir de yüzünü yıkadı. Sonra oturduğu bir çay içti. ağzına burnu su verdi. Bunlar hepsi böyle bir abdest aldı yani. Tabir sahi sonuna kadar böyle aralıklı abdest aldı. Caizdir bu iki mezhebe göre. Bunu ne ifade ederler? Derler ki muvalat e, muvalat şart değildir demişlerdir. Hanifiler ve Malikiler abdestte. Şafiler de demişlerdir ki muvalat şarttır. Bu cümleleri duyduğunuzda ne anlayacaksınız? Ha, demek ki Şafiler ve Hanbelilere göre peş peşe almak zorundasın. Hanefilere ve muhaliklere göre peş peşe almak zonda değilsin. Yine demişlerdir ki ezandaki muhalat meselesi. Burada ne anlayacaksın? Ha, demek ki lafızlar arasında aralık koyabilir misin, koyamaz mısın? Alınayacaksın. Mesela fıkıh kitabında okudun. Diyor ki, x mezhebe göre muhalat şarttır. Ne anlayacaksın bundan? Yani ezan lafızlarını peş peşe okuman lazım. Yani Allahu Ekber, Allah Ekber deyip de sonra ile 2-3 dakika muhabbet edip, sonra bir de Allahu Ekber, sonra bir çay içip, sonra eşedüellâ ilâhe illallah falan Diyemezsin. Çünkü muvâlât şarttır. Yani peş peşelik şarttır demişlerdir. Ama bazı âlimler de görürsün ki de demişlerdi ki ezanda muvâlât şart değildir mesela. Bu cümleden ne anlarsın fıkıh kitabını da görünce? her demek ki bunlar ezan nafızlarını peş peşe okumayı şart görmüyorlar. Bir insan Allah ekber Allahu dedi sonra birisiyle karşı birisi de oradan geçiyordu işte minarenin yanından şuradan buradan. Nasılsın kardeşim? İyi misin? İyiyim vallahi sen nasılsın? İyi işte hamdolsun. Çoluk çocuk nasıl? İyi. Sonra görüşürüz, görüşürüz. Selamü aleyküm, aleykümselam. Sonra devamını ediyor devam ediyor ezana falan. Bu caizdir. Çünkü neden? Muvalat şart değildir demişlerdir. Şimdi muvalat meselesini anladıktan sonra başla atıyoruz kardeşler. Ezan ve kamet lafızlarında muvalat meselesi yani peş peşe okuma meselesi. Şimdi ezan okumaktaki kasıt kardeşler eee ilamdır. Yani bildirmektir. Değil mi? Biz bunu anlattık. Ezan okumaktaki kasıt ilamdır. Yani bildirmektir. Lafızlar arasında biraz biraz susmak, biraz susmak çok değil. Biraz susmak bu maksada yani i'lam bildirme maksadına zarar verir mi? Vermez. Çünkü az susmuşsun ki zaten herkes önce nefes alır değil mi? Nefesini tazeler falan. Çünkü mesela ezan okuyacaktır. Belki bunu uzatacaktır lafızları. Değil mi? Veya öksürür vesaire. Değil mi? Veya kafası kaşınır onunla meşgul olur. Her neyse. Yani böyle biraz susmak muhalata öncelikle zarar vermez. Bunu bilelim. Ve i'lam, ezandaki kasta, i'lam kastına da zarar vermez. Bildirme, namazın vaktinin Vaktinin girişini bildirme maksadına, ne, maksadına da ne yapmaz? Zarar vermez. Bu susma az olursa. Ancak lafızlar yani ezanın kelimeleri arasını uzatmak müvalatı yani peş peşeliği ortadan kaldırır kardeşler. Bu da cumhur ulemaya göre bu ezanın tekrarlanmasını gerektirir. Eğer bu susma, örfen çok fazla olursa hani artık bir insan bunu uzaktan duyduğunda bu adam ezanı kesti veya işte mikrofonun sesin bozuldu diyecek kadar hani örfen artık bu örfe döner. Böyle bir ara verirse bu e, maksadı ortadan kaldıracağı için yani namazın vaktinin girmesini bildirme maksadını ortadan kaldırdığı için cumhur ulemaya göre e, bu ezan tekrarlanması gerekir. E, bunu da burada bildirelim. E, şöyle bir şey yine e, anlatalım. Ezanda mekruh olanlar kardeşler Aynen Kâhmet için de geçerlidir. Ezanda asıl olarak tabi. Ezanda mekruh olan şeyler aynen ne? Kâhmet için de geçerlidir. Bu da ee, umum bir bilgidir. Mesela İmam-ı Şafi'den nakledilmiştir ki kendisi şöyle diyor. Diyor ki ezan okurken konuşmayı kerih gördüğüm gibi bunu Kâhmet'te de kerih görüyorum diye. İmam-ı deney de ne? Selef alimlerimizden böyle bir nakil gelmiştir. Ama i̇mam Ahmed'e Ahmet'e biz baktığımızda ise i̇mam Ahmed'in kendisi... Kamet hakkındaki şiddetliliğini ezanda göstermiyor. Yani kamette de daha katı davranıyor. Bu anlamda. Daha e, itina gösteriyor tabir sayısı. İmam Ahmet'e soruluyor. E, deniyor ki kendisine rahimallah. Kişi diyor ezanında konuşur mu? Diyor ki evet konuşabilir. Yani işte allah akber Ekber, allah Allah-u Ekber dedi. Birisi geçti oradan. Nasılsın? Elhamdülillah dedi. Sonra devam etti mesela. Böyle bir kelime kısa bir e, ara vererek konuşabilir diyor. İşte su içme mesela bunların hepsi giriyor bunların arasına. Diyor ki evet konuşabilir. Sonra e, deniyor ki kendisine kâmette konuşur mu diyor. İmam Ahmet diyor ki hayır diyor. Kâmette konuşamaz. E, bunu da burada belirtmiş olalım kardeşler. Evet. Ezan ve Kamet hakkında büyük ve küçük taharet üzerine olunması meselesi. Ezan ve kâmette veya ezan ve Kamet hakkında büyük ve küçük taharet üzere olunması meselesi. Yani ne demek büyük ve küçük taharet üzerine? Yani abdestli... Yani cünüplükten arınmış. Yani gusüllü ve abdestli. Gusüllü ve abdestli. Yani cünüp olmama, diğer bir tabirle cünüp olmama ve abdestsiz olmama meselesi. Ee, bu meseleyi ele aldığımızda kardeşler şöyle diyoruz. Şimdi ulemaların ittifakıyla, ulemaların ittifakıyla ezan ve kamet için iki hadesten tahir olmak daha eftaldir. İki hades. Hadesler ney? Cünüplük ve abdestsizlik. Bunu iki hades denir. Abdestsizlik küçük hadestir, cünüplük ise büyük hadestir. İşte bu iki hadesten tahir olmak, temizlenmek. Yani abdestsizlikten neyle temizlenir? Abdestsizlik hadesinden neyle temizlenir? Abdest alınarak temizlenir. Cünüplük hadesinden neyle temizlenir? Gusül ederek ne yapılır? Asıl olarak gusül ederek temizlenir. Şimdi işte ulemaların ittifakıyla kardeşler ezan ve kavmet için iki hadesten tahir olmak yani gusüllü ve abdestli olmak ne? Daha eftaldir. Bu ulemaların, bütün ulemanın ittifakıyladır bu. Ebu Hureyre'nin nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği তিরimizdeki hadiste ne diyor? Diyor ki: "La yueddinu illa mutawaddiun." Ancak abdestli olan ezan okunur diyor. Ezan okuru Ancak Allahu alem kardeşler bu hadis merfu olarak yani nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü olarak sahih değildir. Doğru olan bu rivayetin Ebu Hureyre'ye mevkuf olmasıdır. O yüzden Tirmizi ve Begavi gibi hadis hafızları da kardeşler bu rivayeti bu şekilde ne yapmışlardır? Doğrulamışlardır. Yani mefkuf olmasıyla, Ebu Hureyri'nin sözü olmasıyla ne yapmışlardır? Görmüşlerdir bu rivayeti. Yine Ebu Davud e, Nesai, ondan sonra işte İbn-i Mace'deki El-Muhacir İbnu Kunzuf hadisinde. Kendisi Nebi, baktığımızda, kendisi Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem'e sellem küçük e, hacetini giderirken gelip selam veriyor Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem'e. İbn Kunsub. Nebi sallallahu aleyhi ve selam veriyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de onun selamını almıyor tabii ve sonra özür diliyor. Yani mazeretini bildiriyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve diyor ki: "İnni karihtu en ezkure Allaha azza ve celle illa ala tuhren. Ben diyor, taharet üzeri olmadığım halde Allah'ı zikretmeyi kerih gördüm diyor. İşte bu rivayet de kardeşler, ezanın abdestle okunmasının daha efder olduğunu ne yapıyor? Daha efder olduğunu destekliyor. Yine Ebu Şeyh Kitab-ül Ezanda rivayet ediyor. Kimden? Abdullah İbni Abbas'tan. O da diyor ki Nebis-i Saselem dedi ki diyor Ya İbni Abbas, Ey İbni Abbas dedi diyor İnnel ezanı muttasilun bis salat Muhakkak ki ezan namaza bitişiktir. Yani ne olur ezan okunur sonra ne yapılır? Hemen ardından bir müddet ardından ne yapar? Ee, namaz gelir. O yüzden diyor ki Nebis-i Saselem diyor İbni Abbas bunu naklediyor. Diyor ki i̇nnel, Ya, ya İbni Abbas, Ey İbni Abbas İnnel ezanı muttasilun bis salat Muhakkak ki ezan namaza bitişiktir diyor. Fela yüezzin ahadukum illa ve tahir. Sizden birisi taharet üzeri olmadan ezan okumasın diyor. Ez-Zeylain'in yine nasb-ı bakarsanız görürsünüz bu rivayet kardeşler. Ancak bu rivayetin de ne bu rivayetinde senedi zayıf. Onu da bu arada belirteyim. Yine işte Ebu Şeyh ve Bey Haki e, diğer bir rivayette Abdulcabbar İbn Vail'den o da babası Vail İbnu Hucurdan. Abdulcabbar İbn Vail, Vail İbnu Hucur'un neyi oğlu. İşte Abdülcebbar İbn-i Vail, Vail i̇bn ibn Hucur'dan rivayet ediyor. Diyor ki Hakk'un ve sünnetun mesnunetun en la yuezzine illa ve huve illa ve huve tahir. Diyor ki kişinin taaret üzere taaret üzere olmadan e, işte ezan okuması şey ezan okumaması haktır ve teşrih olarak ortaya koymuş, e, konmuş bir sünnettir diyor. Ortaya koymuş, konmuş bir sünnettir diyor. Ancak allah Alem her ne kadar Abdülcebbar babasından rivayet etmemiş olsa bile, çünkü Yemehli bunu söylüyor, Cerf ve Tadi alimleri, e, hadis hafızları, e, bunu belirtiyorlar. Diyorlar ki Abdülcebbar babasından işitmemiştir. Abdülcebbar babasından herhangi bir şey işitmemiştir. Ancak Allahu Alem her ne kadar Abdülcebbar babasından işitmemiş olsa bile, e, muhakkik hadislerin indinde e, eğer hadisi muhalefet etmediği müddetçe elle alınır bir yönü vardır hadisinin kabul Görür yani. Evet. Çünkü e, biliyorsunuz eğer e, hadis iliminde bu tabi illet meselesinde çok inci, ince konudur bu. Özellikle muhakkik alimlerin e, sözlerinde sözlerine dikkat de bu bilinir. İbn-i de bunu özellikle söylemiştir. Bir hadisinin munkati olması illa onun zayıf olduğu anlamına gelmez. İlla onun zayıf olduğu anlamına gelmez. Özellikle Mecmul Fetavada İbn-i hadis üzerine konuşmalarına baktığınızda bunun hakkında müthiş malumatlar. Vermiştir. İlla bir hadisin e, munkati olması onun zayıf olduğu anlamına gelmez. Çünkü başka özel e, illet ve sebeplerden dolayı bazen e, hadis sayı olabilir. Çünkü onun eshabındandır ve onun talebelerinin dizinin dibinde okumuştur vesaire. bir sürü sebepler vardır. O sebeple munkati olsa bile hadisi alınan noktalar vardır. Bu tabi nadir hadisler için e, ve nadir raviler için geçerlidir. O ince bir konudur hadis ilminde. E, ve işte illel, illet alimlerinin özellikle... E, bildiği meselelerdir bunlar. Evet. O yüzden bu hadisin elle tutulur. Elle tutulur bir yanı vardır kardeşler. Evet. Bunu da belirttikten sonra şimdi diyoruz ki kardeşler küçük e, hades ile yani abdestsiz olarak ezan okumak e, şunu söyleyelim abdestsiz olarak yani küçük hades ile diğer bir tabirle abdestsiz olarak ezan okumak eee İhtilafsız olarak kardeşler sahihtir. Yani bu ezanın geçerli olduğu ne? İhtilafsız olarak sahihtir. Yani bir ihtilaf yoktur bunda. Bir insan abdestsiz olarak ezan okursa bunun ezanı nedir? Sahiptir, geçerlidir. Ha, mekruh midir, dil midir ondan bahsetmiyorum. Ha, bazı alimlere göre mekruhtur, sahiptir. Bazı alimlere göre mekruh olmadan sahihtir. Ama bütün alimlere göre sahihtir, sonuç sahihtir. Ama kimlerine göre kerahatla birlikte sahihtir. Kimlerine göre kerahat olmadan, yani kerahatsiz nedir? Sahihtir. O yüzden bizim meselemiz mekru olup olmaması değil şu an. Ne bizim meselemiz? Bu ezanın geçerli olup olmama meselesi. İşte geçerli olup olmama meselesine baktığımızda, yani abdestsiz ol olarak ezan okumanın, böyle bir ezanın geçerli olup olmaması hususunda bir ihtilaf yoktur. Bu ezan sahihtir, geçerlidir. Hatta İbnü i Hubeyre el-İfsah, Adlı eserde ne? İcmai zikretmiştir. İbn-i el-İfsah da zikretmiştir kardeşler. Ancak abdestsiz olarak kâmet getirmeye gelince, ezanı anladık. Kâmet getirmeye gelince bunu mekruh gören alimler olmuştur kardeşler. Bunu mekruh olan alimler e, görmüştür. Çünkü kâmet demişlerdir, hemen peşinden namaza durmayı gerektirir demişlerdir. Çünkü neden? Abdestten sonra ne yapacaksın? Hemen namaza duracaksın. E sen şimdi abdestsiz getir, e, kavmetten sonra ne yapacaksın? Hemen namaza duracaksın. E sen şimdi abdestsiz kavmet getirdin. E i̇nsanlar hemen namaza duracak. E sen git abdestle meşgul ol. İşte tek, ilk tekbiri kaçır. Şu bu. Belki ilk rekatı kaçır. Belki yerine göre namazı kaçır. Bu türlü işte işgallerden dolayı alimler mekruh gören ne? Alimler olmuş e, olmuştur ve şuna benzer ibareler kullanmışlardır. Demişlerdir ki e, abdestsiz olarak kamet getirmek mekruhtur çünkü demişlerdir. Kamet hemen peşinden namazı durma, namaza durmayı namaza durmayı gerektirir demişlerdir. Ezana gelince kardeşler biz onu anlattık. Dedik ki ezanda abdestsiz olarak ezan okumak geçerlidir. Ancak mekruh olup olma meselesine gelince Allahu alem raci olan mekruh değildir abdestsiz olarak ezan okumak. Bazı alimler mekruhtur demiştir. Ki, ama Allahu Alem racı olan görüş mekruh değildir. Bu İmam Malik, işte Hanbeli mezhebi ve başkaları gibi ne? Bir grup alimin görüşüdür kardeşler. Bir grup alimin görüşüdür. Hatta bazı Hanefiler, bazı Hanefi fukalar eserlerinde Ebu Hureyre'nin bazen abdestsiz olarak ezan okuduğunu söylemişlerdir. Ebu Hureyre'nin bazen abdestsiz olarak ezan okuduğunu söylemişlerdir bazı Hanefi fukaları. Ancak tabi Allahu Alem gerek sünen e -lerde olsun, gerek müsünnetlerde olsun, gerek eserleri nakleden eserlerde olsun. Böyle bir rivayet bilmiyorum ben. Ama bu hanefi fukahalarının eserlerinde yer almıştır ama ben böyle bir rivayet bilmiyorum. Bulursak varsa elhamdülillah e sözümüzü de ney, sözümüzü de bizim bu tercihimizi de ney desteklemiş olur. Ama ben böyle bir rivayet bilmiyorum. Allahu u Alem. Evet. E büyük hadisli kimsenin ezanı ise yani cünüp bir kimsenin ezanına gelince kardeşler eee Mesela bir insan cünüp nasıl ezan okuyabilir? Birçok sebebi olabilir. Mesela işte sabah namazına kalkmıştır ezan okumak için. Ee, uykuda işte ee, rüyalanmıştır, unutmuştur, tam ezan okurken aklına gelmiştir ee, falan buna benzer veya başka sebepler olabilir. Acele okuması gerekiyordur vesaire diyelim okudu. Sonuç olarak cünüplü okudu. Birçok sebep olabilir. Nasıl insan abdestsizken namaza duruyor sonra namaz içerisinde hatırlıyorsa... Devamlı ezan okuyan bir insan da cünüplüğünü unutup ezan okuyabilir. Yani velhasıl bu türlü işgallerle karşılaşabilir. O yüzden bu da hemen hemen bütün fıkıh kitaplarında ne? yer almıştır. Mutavval fıkıh kitaplarının hemen hemen hepsinde ki ben hiçbir mutavval fıkıh kitabı bilmiyorum ki bunu söz konusu etmiş olmasın. Büyük hadesli kimsenin ezanı meselesini yani. işte bunun cünüp kimsenin ezanı hakkında bahis açmışlardır alimler. Cumhur ulemaya göre, cumhur ulemaya göre cünüp bir kimsenin ezanı kerahatle birlikte, kerahatle birlikte sahihtir, geçerlidir kardeşler. Cumhur ulemanın görüşü budur. Cumhur ulemaya göre, alimlerin çoğunluğuna göre, fukaların çoğunluğuna göre cünüp bir kimsenin ezanı mekruh olmakla kerahatle birlikte nedir? Sahihtir, geçerlidir. Şayet bir kimse cünüplü olarak ezan okursa ee, ondan sonra ezan bitirdikten sonra cünüp olduğu aklına gelirse, bu ezanı iade e, tekrarlaması gerekmez veya ezanın tekrarlanması gerekmez. E, ezan geçerlidir, sahihtir. Cumhur ulemaya göre bu böyledir. Müslim'deki rivayette biz baktığımızda da zaten bunu destekleyen Ayşe radıyallahu anh'dan gelen söz var. Ne diyor? Kene nebi sallallahu aleyhi ve sellem yedkurullaha ala kulli ehyanihi diyor ki Ayşe radıyallahu anh'ın Müslim'deki hadiste nebi sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem diyor her halinde yani her hali üzere Allah'ı zikrederdi diyor. Bu da bu görüşü, bizim bu görüşü, bu tercihi cumhurun bu tercihini ne yapar? Ne yapmaktadır? Desteklemektedir. Bugünkü dersle alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. İnşallah önümüzdeki dersle birlikte e ezan ve kamet hakkındaki diğer meselelere devam edeceğiz kaldığımız yerden. Allahu a'lemi sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve alihi ve